İlmin maluma tabi olması kaidesini anlayabilmek için tam dokuz misal verdik. Çünkü bu kaideyi ve ezeliyet bahsini anlamak, kaderi anlamak demektir. Biz son bir misalle ilmin maluma tabi olması kaidesini tamamlayacağız. Şöyle ki, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ahir zaman fitnelerinden ve kıyametin alametlerinden bahsetmiştir. Efendimizin bu bahsi ilimdir. Malum ise bu hadiselerin kendisidir. Sorumuz yine aynı. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem haber verdi diye mi ahir zaman fitneleri çıkacak? Yoksa ahir zaman fitnelerinin çıkacağı için mi Efendimiz onlardan haber vermiş. İlim, maluma tabi olduğundan dolayı ahir zaman fitnelerinin çıkacağı için Efendimizin haber verdiği şıkkı doğrudur. Zaten bunun tersi düşünüldüğünde ahir zaman fitnelerinden peygamberimizi mesul tutmak ve eğer haber vermeseydi bunlar olmazdı demek lazım gelir ki bunun ne kadar yanlış olduğunu her akıl sahibi takdir edebilir.